Evet, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahdeh ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de Efendim cemaatle namaz kılmayı görüyorduk onu takdir ediyorduk yani İslam uleması fukahamız Kur'an-ı Hakim'den sünnet-i seniyyeden ümmet nasıl namaz kılacaklar kullukların Cenab-ı Hakk'a nasıl arz edecekler o bapta bütün hadis-i şerifleri mutala etmişler, ayet-i kerimeleri tekrar tekrar okumuşlar, bu hususları çıkarmışlar. Yani gördüğünüz gibi bu kitap kendi çapında ayet-i kerimelerle ahkamını delillendirmiş. Ama daha mufassal bir kitaba indiğiniz zaman, yani bir Serasi'yi okuduğunuzda daha çok orada delil göreceksiniz. Eğer bunlar bunu yapmasalardı sizler ya da işte ümmeti İslam hadis-i şeriflerden, ayet-i kerimelerden ahkamı fıkhiyi çıkarmaları mümkün olmayacaktı. Yani hocalar bir Buhari, Müslim bu dönemde okumadıysa diğer hadisleri nereden okuyacaklardı? Nereden bu hükümleri çıkaracaklardı? Şimdi bu hadis-i şerifleri reddedenler, fıkıh reddedenler onlara bakın onlar da namaz kılarken yine fukahayı taklit ediyorlar. Onların iştahatlarıyla amel ediyorlar. Yani bunlar böyle burada okunduğu kadar kolay değil. Belki bugün bize bunları okumak bile zor gelebiliyor. Yani metin bir kitap, sonra şerhe giriyorsunuz. Bulduğunuz kelime var, bulamadığınız var. Yoruluyorsunuz, sözlüğe bakıyorsunuz. Ama bir de bu hükümleri verirken bazen günlerce meşgul oluyorsunuz. Tek bir meseleyi çözmek için. Çözdüğünüzü zannediyorsunuz, bir ay sonra başka bir hadis-i şerifle karşılaşıyorsunuz. O hadis-i şerif sahih olduğunu anladığınız anda sizin iştahdınızı ortadan kaldırıyor. Onunla amel etmeniz gerekiyor. Yani bütün bunlar bir de maaş almadan hatta devlet tarafından teklif edilen, icbar edilen görevleri reddeden alimler tarafından telif edildi. Yani kariyer almak için kitap telif edeyim şu kadar karşılığında hesabıma yatırsınlar. Böyle bir niyeti olmadan sadece mahza Allah rızası için telif edilen eserler. Onun için yani günde bir defa en azından bunların ruhuna ulemamızın, evliyamızın, meşayihimizin ruhuna günde bir defa Fatiha okuyun. Onlar olmasalardı... İslam medeniyeti oluşur muydu? Yani bu ulema muhafız olmasa kendini feda etmeseydi bu eserler de telif edilmez. Hayatta bu şekilde muhkem ve mustahkem. İslam cemiyeti olmazdı, olamazdı kardeşim. Evet, cemaat de namaz, yani hanefi mezhebine göre sünnet-i müekkede hükmü de var, vacip hükmü de vardı. Hanbeli'ye göre farzdı. Efendim, şimdi saf şekli nasıl olacak ondan bahsediyordu. وَمَنْ صَلَّى مَعَوَاهَدٍ اَقَامَهُ an يَم۪ينِ Eğer tek kişiyle kılıyorsa onu sağ tarafına alır. İmam Şafii ile yani Şafii'lerle Hanefi'lere göre çocuk bile olsa çocukla da cemaat yapabilirsiniz. Çocukla. Ama değerlerine göre çocukla cemaat olmaz. Yani evde... Oğlunuz var, 10 on yaşında onu arkaya alıyorsunuz, onunla birlikte bile cemaat yapıyorsunuz, o sevaba, o ecre nail oluyorsunuz. Tek başına kılıyorsanız sağ tarafınızda duracak ama ayakları sizin ayaklarınızı geçmeyecek. Boyu uzun olsa fark etmiyor, engel olmuyor. Ama eğer o me'munsa, yani size uyduysa, siz imamsanız, ayakları sizin ayaklarınızdan geride olacak, sağ tarafınızda duracak. Efendim, iki kişi olursanız, öne gidiyorsunuz, bir adım öne atıyorsunuz, onlar arkada saf oluyorlar. Ya da eğer cemaat şuurluysa, elinizle şöyle sağ taraftakini arkaya itiyorsunuz, arkada yeni gelenle birlikte cemaat oluyor. Ve in salla bisneyni veya aksara تقدم عليهm. İşte burada onu söylüyor. Eğer salla bisneyni salla bi ile olursa kıldırdı değil mi? Salla kıldı. Ba harfi ile kullandığımızda kıldırdı. Zehebe gitti, zehebe bi götürdü. Salla bi kıldırdı. Ve in salla bisneyn eğer iki kıldırıyor, kılıdırıyor, avaksara tekaddeme aleyhim insallah'nın şartiyenin cevabı nedir? tekaddeme tekaddeme aleyhim o zaman iki ya da çok kişi varsa onların önüne geçer burada Enes bin Malik'ten gelen rivayeti alıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların evine gidiyor diyor ki ekamenî Resûlullâhi sallallahu aleyhi ve sellem vel yetime verâ'ahû وَاُمَّ سُولَيْمِنْ وَرَاءَنَا Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَقَامَنِي رَسُولُ اللّٰهِ yetime وَرَاءَهُ Beni ve yetimi arkaya koydu. Yani ikisi bir safta durdu. Annem um Süleym'i de bizim arkamıza koydu. Yani anne bile çocuğuyla birlikte aynı safta aynı namazı kılmayacak. Arka safa koyuyor. Evet efendim. Şimdi saftan bahsediyor. وَيَصُفُ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبِيَانُ ثُمَّ الْخَنَاسَةَ ثُمَّ النِّسَاءُ وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ ف۪ي صَلَاتِ الرَّجُلِهِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَهَ الْاِمَامُ Saf ve yasufu intazama anlamı var. O zaman الرِّجَالُ e, fail yapıyoruz değil mi? E, وَيَصُفُ الرِّجَالُ lazım mana veriyoruz ama müteaddid oluyor bu. O zaman وَيَسُفُّ الْإِمَامَةِ olur. İmam saf yapar. Veya e, lazım manasıyla alırsak o zaman mef'ul olmuyor. Ne diyoruz? وَيَسُفُّ الرِّجَالُ صَفَّ يَسُفُّ yasufur الرِّجَالُ demek اِنْتَظَمَ الرِّجَالُ Adamlar saf olur. Önce adamlar saf olur. Yani safa dizilir. Ama müteadde alsaydık o zaman bir fail olacaktı. Yasuful imamur ricale, imam adamları safa koyar şeklinde olurdu. Biz lazım olarak fil alalım. Veya Yusufur ricaolu adamlar saf olur, ön safta. Thumba cibyanu sonra çocuklar. Thumba al khanaşa, khanaşa unsa çift cinsiyetler. Thumba nisa'u en arkada da kadınlar olur. Önde adamlar olur çünkü efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Buhari'nin de rivayet ettiği hadis-i şerifte li, yeli, li yelini ulul ahlami buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem minkum. Yani önce e, erkekler akılsa nuha da var. nuha onlar arkaya gelsinler. Erkekler böyle nuha e, efendim derin idrak sahipleri onlar e, ön, öne gelsinler yani onlar ön safta peygamber aleyhisselam hemen arkasında onu takipen onlar olsunlar sonra bula eren e, çocuklar e, olsunlar tabi bula eren çocuk ifadesi zahit oldu neden çünkü çocuk bali olduğu zaman zaten çocukluktan çıkıyor adamla aynı safta olur yani adamlar aynı safta dururlar arkasında kim olur? Çocuklar olur. Çocuklar olur. Ee, peki daha arkada Hunsalar olur. Neden Hunsa arkada durur? Yani erkek olma, kadın olma ihtimali var. Ama çocuk kesin erkek. Bildiğimizden Hunsa'nın önünde. Peki Hunsa üçüncü aşamada geliyor. En arkada kadınlar var. Ee, neden kadınlar Hunsa'dan sonra gelir? Hunsaların Erkek olma ihtimali olduğundan diyoruz. Peki, وَلَا تَدْخُلُ الْمَرْأَةُ ف۪ي صَلَاتِ الرَّجُلِ اِلَّا اَنْ يَنْوِيَهَ الْاِمَامُ Kadın erkeğin namazına imam, arkada kadınlara da niyet ediyorum demeden uyamaz. Neden uyamaz? Çünkü hani mevkuf hadis vardı. Mevkuftu demiştik bu hadis neydi? اَخْرُهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَخَّرَهُنَّ اللّٰهِ Kadınları bu hadis-i şerif çerçevesinde imamlar arka safa koyacaklardı. Kadınlar arkada duracaklardı. İmamın vazifesi bu. Eğer imam bu vazifeyi yapmıyorsa, kadınların arkada olmasını temin etmiyorsa, kadın da imam vazifesini yapmadığından gelip imamın yanında namaza durursa kimin namazı bozulur? İmamın namazı bozulur. Çünkü imam, o kadını ikaz etmesi gerekirdi. Ama eğer imam kadınların imametine niyet etmediyse kadın gelip yanında dursa bile imamın namazı bozulmaz. Hani muhazatun nisa hani fi mezhebinde bu vardı diyorduk. Kadınla aynı safta aynı namazı kılmak. Eğer siz imamete niyet ettiyseniz namazınız bozulur. Anneniz olsa bile yanınızda kılıyorsa arada bir engel duvar esaire yoksa ama arkada tek başına durabilir. Arka safta o zaman problem yok. Zaten öyle yapmanız gerekiyor. Eşiniz e, yarın olduğunda anneniz arkada onlar safta dururlar. Ama yan yana durmayacaksınız. Peki niyet edince ikaz etmediğinizden ceza olarak namazı bozulur imamın. Vazife ihlali var. Çünkü o namazda problem varsa müsebbib imam. Ama niyet etmeden kadın orada gelip namaz kılarsa bunun size bir engeli olmaz. Namazınıza engeli olmaz. Peki ve iza qamat ila janibi rajulin fi salatin mushtarakatin fesadet salatu. Ve eğer yani kim? İmra. O kadın اِلَى bir raculin Adamın yanında dursa namazda fi صَلَاتِنْ مُشْتَرَكَةٍ Aynı namaz, müşterek. Müşterek namazda ortak, ikiniz de öğlenin farzını kılıyorsunuz. Siz farz kılıyorsunuz, yanınızda validiniz var, o sünnet kılıyor. Zarar eder mi? Etmez. Aynı namazı kılmanız gerekiyor. فَسَلَاتِ سَلَاتُهُ Kimin namazı bozulur? Erkeğin namazı bozulur. Eğer o kadının imametine niyet ettiyse bu muhazatun nisa sadece hanefi mezhebinde var. وَيُقْرَهُ لِلنْنِسَاءِ <الْجَمَعَى> hudurul cema. Tabi bu e, fesadı e, salatta şu da var. Şimdi imam bu şekilde bozuluyor. Peki kadın imamın yanında değil de arka bir safta dursa sağında solundan erkekler var sağında solunda bir de arkada da saf varsa burada bir tane kadın var geldi bunların arkasında namaza durdu. Kimin namazı bozulur? Sağdaki, soldaki birer adamın bir de kadının tam arkasındaki erkeğin namazı yani toplamda 3 kişinin namazı bozulur. Bu hangi namazda? Ze ruku'in ve sucudin. Ruku ve secdeli namazlarda bu şekilde fesat var. Eğer cenaze namazı kılıyorsa yani zetu ruku'un ve sucudin bununla neyi kastediyoruz? Cenaze dışındaki yani bu kıldığımız normal namazları kastediyoruz. Eğer cenaze namazı olursa cenaze namazı bir duadır. Dua olması asebiyle o cenaze safında kadın olsa namaz bozulur mu? Bozulmaz. Çünkü ruku ve secdeli bir namaz değil. Yani Bozulmaz derken kadınlar gelsin orada namaz kılsın anlamında değil tabii. Yani kadının erkeklerle bir defa aynı safta olması, omuz omuza durması bu şekilde bir teması haram. Haram. E, i̇kinci bakış Hz. Ali Efendimiz'e soruyor o da haram. Yani gayri ihtiyari olarak sokakta gidiyorsunuz. Ya da işte okulda vesaire bir defa gayri ihtiyari çıkarken gözünüz değdi. İkinci defa, onun güzelliği vesaire sizi etkiliyor bakıyorsanız o da yıkar kardeşim o da yok eder. Hani öyle rivayettir Allahu alem. Allahcı Mansur e, İbn Arabi İbn Arabi Futaat Mekke'nin sahibi İbn Arabi Fusus'un sahibi İbn Arabi. Hikmetli bir adam tabi hatalar yanlışları olur olabilir ama derin bir adam. Bu taat Mekke'ye baktığınız zaman onu görürsünüz. Hakim birisi. Yani batıda e, o derinlikte bir adam, yani tefekkür derinliğinde Yunan bile eski Yunan'da çıkmamıştır. Yani İbn Arabi o kadar bir adamdır. Ama şahısları var maalesef. E, ama büyük bir Müslümandır tabii. Yani hataları belki de o kendi e, veclinin derinliğinden olmuş İmam Rabbani onu tutmuş gel buraya demiş yani onun o acılarının ızdıraplarının arkasında şöyle e, bir yerde okumuştum bir haşede İbn Arabi giderken e, Allahu Alem Şam'da Şam'da biliyorsunuz kabri e, bir kadın görüyor o kadın evinin içinde pencereden bakarken gözü bir değiyor kadına ikinci defa diyor. işte sonra diyor ki hep oradan geliyor diyor bu acılar, bu ızdıraplar o ikinci bakış. Yani onun işin İbn Arabi'yi değerlendirirken insaf sahibi olmak gerekir. İbn Teymiye'nin zaviyesinden bakmayın. İbn Teymiye İbn Arabi'yi maalesef okumadan eleştirmiş. Onunla alakalı İbn Arabi müdafaası diye bir yazı yazmıştım. İbn Teymiye'nin ona yönelttiği üç tane tenkidi İbn Teymiyen'in kitaplarından bir de İbn Arabi'nin kitaplarından göstererek bir makale yazmıştım. ihsansoyacak.com'da var. İbn Teymiyen'in dediklerinin tam tersini söylüyor kitaplarında. Yani bu neyi gösterir? İbn Teymiye ya birileri dolduruşa getirmiş ya İbn Teymiye okumadan değerlendiriyor ya da başka bir şeyi okuduğunu anlayamıyor. Okuduğunu anlayamıyor İbn Teymiye diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani ilmi bir derinliği var. Bunu teslim etmek gerekiyor. İnsaf sahibi olmak gerekiyor. Yani burada en makul olanı İbni Teymiye'nin de kendine göre bir gayreti diniyesi var. İbni Arabi'yi okuma ihtiyacı hissetmemiş. İnsanlar ona anlatmışlar İbni Arabi'yi, böyle demişler. O da o anlatılanlar üzerinden okumadan maalesef İbni Arabi'ye ağır ithamlarda bulunmuş. Tabi bunun bir ahiret faslı var. Peki efendim. Ve yekrehu lin-nisai hudurul cemaa. Kadınların cemaate çıkmaları mekruh. Kadınların cemaate çıkmaları, cemaatle namaz kılmaları umumi manada Hanefi mezhebine göre mekruh. Peki neden mekruh? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin şerh'te de almış. La temna'u nisa'akum el وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ Yani nisâekumul mesacide Kadınların mescide çıkmalarını engel olmayın. وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ Evleri onlar adına daha hayırdır. Yani kadın eşinden izin istiyorsa yani eğer ortam müsaitse Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem verebilirsiniz buyuruyor. Ama onların evleri daha hayırlıdır onlar adına, evde namaz kılmaları daha hayırlıdır. Hatta mahalle mescidi, peygamber mescidinden, evleri mahalle mescidinden, evlerine herhangi bir köşesi de, yani özel namaz için yaptığı yer de evinin diğer köşelerinden daha hayırlıdır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi, Efendimiz Ali salatu vesselam'ın eşi tabi Ayşe annemiz kadınların haline, umuruna herkesten daha fazla vakıf muttali buyuruyor ki "Lev enne Rasulullah ra'a ma ahdasetin nisa'u fil mesacid." Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınların mescitlerde neler yaptığını görseydi mena'ahunna. Onları men ederdi. كَمَا Nisa نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِلِ Beni İsrail'in İsrail kadınları nasıl men edildiler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de kadınları men ederdi. meside girmekten onların neler yaptığını görseydi. Şimdi Ayşe tabi radıyallahu anh'a kadınların o halini, durumunu görüyor. ve Diyor ki görseydi Allah Resulü aleyhisselam men ederdi. Süsleniyorlar, işte camiye geliyorlar kokular var, erkeklerle belki göz göze gelmek için gelenler var yani bizim burada bir pazar yeri vardı, tabi ben Müslüman İslam kadınları tenzih ediyorum ama her anne kızının iyi bir eşle evlenmesini ister yani Cuma günü böyle kadın iki tane kızı varsa alır böyle giderdi çocukken görürdüm yani şöyle şu yol kenarından pazar yerine neden gider yani iki tane kızıyla beraber neden gidiyordur? Yani mescidler bu tür yerlere dönmesinler. İşte bu hükümlerden dolayı ulemamız hüküm, fetva verdiler. Dediler ki kadınların mescide gelmesi mekruh. Eğer kadınlar yaşlıysalar artık erkeklerin onlara bir arzu, istekleri kalmadıysa bu kadınlar hangi namazlara çıkabilirler? Sabaha, akşama, yaslaya gelebilirler. Çünkü böyle kadınların peşinde koşan erkekler o vakitlerde camide olmazlar. Onun dışında onlar da gelmesinler. Fakat Ebu Yusuf ile İmam Muhammed, Rahimehumullah, onlar Rahimehumallah, onlar diyorlar ki, yani eğer kadın yaşlıysa bütün namazlara çıkabilir. Çünkü yaşlı, olan kadınlara bakan olmaz diyor. Fakat Ebu Hanife ne diyor? Likulli saqizetin laqita. Saqita düşen. Her düşenin bir alıcısı var diyor. Likulli saqizetin laqita. Sizin şerhte de var. Bu dar bu meseldir. Orada işaretleyin onu. Likulli saqizetin laqita. Yani o koca karı bile olsa koca karıya da böyle meyyal olan erkekler vardır. Böyle yaşlı adam o da koca karı arıyordur. Yani bir koca karı bulsam da onunla evlensem diyordur. Dolayısıyla onlar da gelmesin diyor Ebu Hanif. Hangi vakitte? Öğle ve ikindi namazlarına gelmesin. Peki diğerleri neler söylüyor? Efendim İmam Şafi ve İmam Hanbel'e göre ya da onların mezhebine göre Kadınların camiye eğer güzellerse diyor böyle güzel, cazibeli. Onların gelmeleri mekruhtur. Gelmeleri mekruhtur. Maliki mezhebi bu konuda biraz daha hafif. Yani kadınların camiye gelmeleri noktasında. İmam Şafii ile İmam Hanbel'e göre güzelse, gençse, etkileyecekse erkekleri. Hani içeriye girerken böyle ona bakacaklarsa... ''Onlar gelebilirler.'' diyor. Yani eğer güzelse gelemez ama erkekleri etkilemeyecekse gelebilir diyor İmam Şafii ile Ahmet bin Hanbel. Ama bu konuda en hassas Hanefiler. Neden Hanefiler hassas? Çünkü Hanefi fukahası hayatın ötekilerine göre daha içinde olmuş. Ümmetin üçte ikisi neredeyse Hanefi mezhebine mensup şehirler büyük şehirler devletler daha çok Hanefi fıkıyla idare edilmiş. Sorunlar Hanefi fukahasından daha çok gelmiş. Yani şimdi siz köy yerin düşünün. Neden? Hatta mutaakhirun Hanefi fukası yaşılar da gelmesin diyor. Yani Ebu Hanife ne diyordu? Sabaha, akşama, yasıya yaşlılar gelsin diyordu. Gelebilir diyordu. Peki, mutâkhirûn hanefi fukası ne diyorlar? Sabah akşama yasaya da gelmesin diyorlar. Peki neden yani? Bunlar kadın düşmanı mı? Bunların kızı yok mu? Eşi yok mu? Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm'ın kadınla alakalı e, hadis-i şeriflerini bilmiyorlar mı? Yani annenin hakkını bilmiyorlar mı? E, biliyorlar. Peki neden böyle diyorlar? O Buhar rivayetinde. Ayşe annemiz eğer Allah Resulü aleyhisselam bilseydi diyor bu kadınların neler yaptığını yani evleri daha hayırlıdır demezdi bu kadınlar camiye gelmesin derdi yani burada bir tahkir yok ama eğer kadınlar camiye geldiğinde orası bir randevu yerine dönüyorsa evlenme yerine dönüyorsa o zaman böyle bir camide huşu kalmaz İnsanlar Allah rızası için camiye gelmez yani camilerimizde bile garip olaylar oluyor. Her yıl şu kadar görevli, işte şu vazifeden atılabiliyor. Neden? Bu meselelerden dolayı. Düşünün ki bir köy yeri, köyde bir tane cemaat var. Bir tane cemaat var. Kadınlara da diyorsunuz ki, camiye cemaate devam edin, gelin, kılın burada. Onlar da camiye cemaate geliyorlar. Devam ediyorlar. Ama köy yeri var. Bir tane kız geliyor. Siz de 20 yaşında imamsınız. O 19 yaşında kız da sürekli temadiyen cemaate geliyor. Beraber giriyorsunuz. Birlikte çıkıyorsunuz. Aradan birkaç yıl geçiyor ya da birkaç ay geçiyor. Aranızda bir ünsiyet oluşmaya başlıyor. Siz soruyorsunuz. O soruyor. Hal hatır derken artık böyle bayağı onunla konuşmaya başlıyorsunuz. Sonra ''E siz 20 yaşındasınız, o da 19 yaşında.'' ''Fe inne thalifehumâ eşşeytan.'' ''Üçüncüsü şeytan olur.'' buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçi caminin kapısı açık olunca, yani dışarıdan birisi kapıya vurmadan içeriye girebiliyorsa, orada halvet-i sahihye durumu olmaz. Ama yine yani öyle bir camidesiniz, olabiliyor işte.'' Fukahımız bu tür olaylar camilerde olduğundan dolayı Muteakhirün ulema diyor ki Yaşlar bile cemaate mütemadiyen gelmesinler Ya kardeşim böyle bir fetva verirken Önce bak bu ulema neden böyle dediler Neden kadınların camide namaz kılmaları Cemaate sürekli gelmeleri mekruh dediler Önce bunun sosyolojik olarak arka planına bak Onu gör Ondan sonra bunları eleştirir. Yani yarın şimdi bu diyelim ki hani hanım kardeşlerimiz camiye geliyorlar. Peki şehirde gelsinler mi? E zaten geliyorlar. Hangi Müslüman kadınlar geldiler, caminin üst katına çıktılar da orada namaz kılma diyebilir. Diyebilir mi böyle bir şey? Şehirde şimdi kız çocuğu okuyor. E namaz kılmaya yer yok. Tabii ki gelecek, üst katta namaz kılacak. Ama fukuhamız şunu söylüyor. Yani kadın Mahalle camiine evinden çıkıp sürekli erkeklerle beraber namaza gelmesin. Yani giderken gelirken, sokakta aynı kapıdan girerken işte ünsiyet oluşabiliyor. Yani camide çok farklı şeyler oluyor. Kadınları en fazla ne etkiliyor? Erkeklerin sesi etkileyebiliyor. İşte şarkıcıları görüyorsunuz. He? Ne diyor? Kurtar beni falan diyor. Ne umarsın bacından, bacın ölür acından demiş. Muhtacı himmet de, de nerede kaldı gayriye himmete de. Yani şimdi onlar esrar, eroin, böyle yani kadından tatmin olmuyor, başka yere gidiyor. Felaket, helaket bir hay hayvan gibi yaşıyorlar yani. Hayvan bunlar. Belhum adal kardeşim, Allah kitabında söylüyor. Belhum adal, evet benim kitabıma göre sen hayvansın. İnsan olsan Allah buraya aklı koymuş. Buraya kalbi, sonra mide, en altta tenasül organı var. Yani diyor ki önce aklına göre, sonra kalbin, sonra miden devreye girecek. Yani önceliği tefekküre, taakkule, imana vereceksin. Sonra mide, onun için de çalışacaksın. E en son tenasül işte organı, yani aile, ev vesaire olacak. Ama eğer bir toplumu siz... Amuda kaldırırsanız, ünlü diye haydutları öne koyarsanız yani sanatçı demek, yani bunun bir sanatta derinliği olacak. Bakın bunlara neler var bunları. Sesleri var. E kadın tayfesine bakarsanız bedenleri var. Arz ile bir yerlere geliyorlar. Önce bir ajansa gidecek. Ajansın sahibi onu bir yatak odasına alacak. Oradan podyumlara çıkacaklar. Ya ulema ne demiş kardeşim? Neden bu fetvalar vermiş? Bunlara bakmak lazım. Geçen Alimler Birliği toplantısı vardı. Yani orada en esaslı konuşmayı Diyanet işleri Başkanı yaptı, Görmez Hoca. İslam ümmetinin halini ve çaresini anlattı. Yani neden böyleyiz ve nasıl kurtulabiliriz? Bu İzmi hilalden yeni hale nasıl gidebiliriz? Orada Karadağ Hoca vardı. Karadağ Hoca konuşmasının önemli bir bölümünü. hanefi fukası neden kadınların camiye gelmelerine mani oldular? Açın kapıları, kadınlar da camilere gelsinler. Konuşmanın, sempozyumun mevzusu, toplantının mevzusu, ümmetin dirilişinde ulemanın rolü. Yani bununla şimdi kadınların camiye gelip gelmemesi ne alakası var? Yani bazen böyle tali mevzulara takılıyoruz ve bu tali mevzuları üzerinden mühim mevzuları ihmal ediyoruz. Ehemmi, mühimmi ehemme tercih etmek de telbis-ü diyor o kitabın sahibi. Bak aşağıda vardır zannediyorum bu kitap, onu alın telbis iblis. Peki, yani böyle e, kadınlar camiye gelirse gelsin kardeşim. Zaten şehirde geliyorlar giderken. Biz buna karşı değiliz. Yukarıda gelsinler, kılsınlar. Ama mahallede imam yalnız başına namaz kılıyor. Öyle yerlerimiz var. Eğer buraya kadınlar gelip giderse sonrasında ne olur? Ulema ne olduğunu gördü, böyle bir fetva verdi. Eğer bu ne olacaklara tahammül edebileceklerse fetva versinler. Ya da diyorlarsa ki, efendim biz bu topluma itimat ediyoruz, böyle bir fetva veriyoruz. Eğer verirlerse tabii ki o da onların fetvasıdır deriz. Peki, ve yukrahu linnisai hudurul cema'a ve an yusalline cemaaten, aynı zamanda bunların... Ee, kendi aralarında cemaat yapmaları da mekruhtur. İmam Şafi'ye göre müstehaptır. Hanefi mezhebine göre kadınların kendi aralarında cemaatleri mekruh. Yani bir yurt ortamı olsa, o yurt ortamında sadece kızlar olsalar, cemaat yapabilirler mi? İmam Şafi'ye göre yapmaları müstehap. Yani Ebu Hanife Rahimeullah zamanında, kadınların bu şekilde bir araya gelip yurt ortamında olmaları yoktu, böyle bir durum yoktu. Ee, Hazreti Ayşe annemiz de sonraları kıldırmadı. Ebu Hanife buna bakıp bu hüküm mensuhtur dedi. Önce kıldırmıştı sonra kıldırmadıysa eğer cemaatle namaz kılmak e, 27 derece daha faziletliyse Ayşe de cemaate devam etmesi gerekirdi. Diğer imam, imame olan kadınlar Etmediklerine göre bu hüküm Ebu Hanife rahimeullah mensuhtur diyor. Mensuhtur. Ee, ama İmam Şafi'nin iştahadıyla amel edilebilir mi yurtlarda? Ya İmam Şafii taklit edip esseler. Ya şimdi böyle neden diyorsun diyenler olabilir tabii. Yani bu kayıtları izleyip de eleştirecekler olacak. Ee, İmam Şafi geliyor Bağdat'a Ebu Hanife'nin kabrinde. Onun iştahatıyla amel ediyor. Yani İmam Şafii müştehit eğer İslam kadınları yurtlarda bir araya geldiklerinde kendi aralarında cemaatle namaz kılmalarından daha fazla haz alıyorlarsa ki bir müştehit de buna fetva veriyorsa, böyle iştadı varsa İmam Şafii'nin iştahatıyla amel edip bu şekilde namaz kılabilirler, olabilir yani yapabilirler. Eki, orada F harfi var. İşte İmam Şafii'ye göre müstehap. Ona muhalefet ediyor. Ama Hanefilere göre mekruh. Feinfeanne vakafetil imamu ne eğer bunu yaparlarsa yani ne yaparlarsa cemaatle namaz kılarlarsa vakafetil imamu vaslahunne imam onların ortasında durur. Yani kadınların Halinde sürekli serti muhafaza etmek var. Onun için rüküye erkekler gibi gitmezler. Secdedeki halleri, kadedeki halleri erkeklerden farklıdır. İşte ellerini namaz kılarken erkekler gibi göbeklerini altına koymazlar. Neden? Çünkü bütün bu halleriyle şuna riayet etmeye çalışırlar. Tesettür, mahremiyet, kendilerini koruma. Efendim buradan öteye e, imama e, uyma hallerinden bahsedecek. Yani burada şu kaydeye riayet ediyoruz. La yubnal qaviyyu ala dda'if. Bunu yazın. La yubnal qaviyyu ala dda'if. Efendim la yubnal qaviyyu ala dda'if. Güçlü olan namaz zayıf olan namaz üzerine bina edilmez. Yani siz farz kılıyorsanız, imam teravih kılıyorsa, imamın arkasında sabahın farzını kılamazsınız. Ama imam farz kılıyorsa arkasında nafile kılabilirsiniz. Çünkü zayıf olan namaz, güçlü olan namaz üzerine bina edilir peki şimdi bu kaideyi azınız, layum <gülüyor> nelkaviyü ala zayıf, veya yktdi tahiru bı sahibi özürün. Eğer imam tahirse, yani normal abdesini alıyor, özür sahibi değilse, böyle bir kişi, böyle bir kişi, yani tahir olan birisi, imam sahibül özürse, bunun arkasında kılamaz. İmam neden sahibi özürdür? İşte bunu kanıyor veya Sürekli yerlenme oluyor. Bu tür hadiseler varsa böyle bir imamın arkasında namaz kılamazsınız eğer sahibi özür değilseniz. Kimdi sahibi özür? Namaz vakti içerisinde öğleden ikindiye kadar abdest alıp namaz kılacak kadar e, özründen bir boşluk bulamıyor. Sürekli bu özür var. Sonrasında ise her namaz vaktinde bu özür bir defa olsun tekrar ediyorsa... Bu kişi özür sahibidir. Namaz vakti içinde abdesini alır. O özürden e, mütevellit, arıza neyse o tekrar etse de yine o halde namaz kılar. Ama burundan dolayı özürlü olan birisi helaya gitse abdes alacak mı? Alacak. Yani onun abdesini hangi durumda devam ediyor, kabul ediyoruz? Özründen dolayı. Yani burun akıyor, o halde namaz kılacak. Abdest aldıysa vakit içinde. Ama helaya gittiyse o zaman yeni bir abdest alacak ya da işte burun kanıyordu. Adam ne oldu? işte kan başka bir yerinde aktıysa yine abdesti bozulur. Efendim, "Vela yaqta'it-tahiru sahibi özürin uyamaz." Tahir olan birisi özür sahibine çünkü özür sahibi daha zayıf. Kaidemiz neydi? "Lavu bunal kavi yu alad Burada kavi güçlü olan kim? Kim güçlü? tahir güçlü zayıf olan kim kim sahibi özür. Vel-qari'u bil Kâri okuyabilen birisi yani Kur'an-ı okuyan birisi o da ümmi olan birisine imam olamaz. Kim imam olacak? Kâri olan. Onun için böyle giderken işte hava alanlarında ya da işte yol kenarlarında karşılaştınız sizinle beraber durdu birisi. Yani çok teklif etmeyin, buyurun geçin diye bilmiyorsanız bazen oluyor, adam geçiyor mihraba okuyamıyor, Fatiha'yı okuyamıyor. Öyle bir Fatiha'nın arkasında namaz olmadığı haller bile olabiliyor. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz birisi ise o zaman teklif etmeden geçin, siz namazı kıldırın kardeşim. Bil الْمُكْتَس۪ي yani Elbise giyen birisi, o da elbisesi olmayan birisi arkasında namaz kılamaz. Müktesi burada nedir? Güçlü olandır. Zayıf olan hangisidir? E, setre avreti yerine getiremeyen, bu cihette zayıf olan uryan yani elbisesiz, çıplak olan. Wala man yarkau ve bil mu'min. Efendim mümin ne demek? İma ile namaz kılan, ruku ve se secde yapabilen birisi, ruku ve secdeleri yapabilen birisi İma ile namaz kılanın arkasında duramaz, ona uyamaz. وَلَا bil بِالْمُتَنَفِّلِ Farz kılan birisi, yani siz sabahın farzını kılacaksınız. Orada cemaat var, kılamamışsınız sabahı. Onlara uyup da, onlar teravih kılıyorlar, nafile. Kılabilir misiniz? Kılamazsınız. Burada zayıf hangisi? Teravih, güçlü sabahın kazası. Arkasında kılamazsınız. Peki vel-mufterizu yani wala yaqtedi demek. Wala yaqtedil muftarizu bi men yusalli farzan akhar. Muftariz farz kılan. kılan. birisi bimen men yusalli farzan akhar. Başka bir farz da uyamaz. Yani siz öğlenin farzını kılmamıştınız. İkindinin farzını imam kıldırırken ona uyup da öğlenin farzını kılamazsınız. <gülüyor> Ve yucuzu iktida'ul mutavaddi bil mutayammimi vel gasili bil vel bil qaidi. Efendim iktida'ul mutavaddi bil mutayammim abdest alan birisi teyemmüm alan arkasında kılabilir. Neden? Çünkü teyemmüm burada zayıf değil. Teyemmüm aldığınız zaman Teammüm aldığınızda teammüm ne oluyordu? abdesin yerine geçiyordu. Ve burada delilimiz Amr bin As rivayetiydi. Amr bin As ihtilam olmuştu. Sahabeye o halde teammüm alıp namaz kıldırmıştı. Soğuk olduğundan dolayı çölde e, teammüm alıp namaz kıldırdı. Sonra onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Amr bin As ihtilam oldu. Gusül abdesti almadan teemmüm yaparak bize namaz kıldırdı ya Resulallah dediler. Efendimiz Aleyhisselam da o namazı iade edin buyurmadı. Demek ki birisi teemmümle abdest aldıysa imam olabilir ya da e, gusül abdesti aldı. Çok şiddetli bir soğuk var yani. E, bu şekilde olabilir ama yine bu durumda kimin geçmesi daha evladır? Yani eğer cünüplük durumundan dolayı teğmüm aldıysa cünüp olmayıp e, temiz olup o halde abdest alanın geçmesi daha evlad cünüpken teğmüm alanı kastediyorum. Peki vel gâsili bil e, normal ayaklarını yıkayan birisi, elmasi burada ne demek? Mester üzerine, mes eden arkasında kılabilir. val kâimi bil kâidî kaim ayakta duran oturarak namaz kılanın arkasında durabilir. Burada delilimiz ne? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zor geliyorlar. Yahuttu ricleyhi bil arzi ayaklarını süre süre. Eside geliyorlar Hazreti Ali ile Hazreti Abbas'ın kolları arasında oturuyorlar. Oturarak namaz kıldırıyorlar. Arkada Ebubekir radıyallahu anh münadilik yapıyor. Demek ki Tabii şimdi bu durumda hangi imam oturarak namaz kıldırsın? Eğer çok fadıl birisi ise yani çok fadıl birisi. E, Efendimizle sahabe kıyas edilir mi? Allah Resulü Aleyhisselam'la Ebu Bekir kıyas edilir mi? Yani çok böyle alim, fadıl birisi var. İlim sahibi, takva sahibi. Onu ziyarete gittiniz. E, böyle birisinin oturarak namaz kıldırması ee, sizin ayakta kıldırmanızdan, bizim gibi adamın ayakta kıldırmasından evla olur. Onları imama, mihraba eğer kabul ederlerse geçiririz. Şimdi bununla alakalı çok farklı rivayetler var. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orada oturdu. Ebu Bekir münadilik yaptı. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir'e uydu Ebu Ama sahabi bu şekilde rivayet etti. O da var. Yani e, burada tabii ki imama uyduğunuz zaman imam gibi yapacaksınız. İmam gibi imama iktida edeceksiniz. Ama bunu çok böyle alim, fadıl birisi olmadan yapmamak lazım. Yapmamak lazım eğer imam oturuyorsa. Peki, bil بِالْمُفْتَرِضِ ee, yani ne demek? Yecuzu iktidaul mutenaffili bil muftarizi nafile kılan birisi farz kılana uyabilir iktida eder. Neden? Kaidemiz neydi? Ee, güçlü zayıfı üzerine bina edilmezdi. Ama burada zayıf olan e, nafiledir. Dolayısıyla imam farz kılarken arkasında eğer farzı kıldıysanız nafile kılabilirsiniz ve alim anne imamehu ala gayri taharatin birisi imam abdestsiz bunu biliyorsa efendim namazı iade edecek iade edecek ee, peki ama diğerlerinden mesela iade etmeyecek diyenler var neden işte o Emevi zamanlarında abdestsiz kıldıran imamlar olmuşlar yani burada cemaat sevabı asıldır demişler e, meseleyi mutabaat, muafakat zemininde değerlendirmişler. İmam Şafiiye göre iade etmesi gerekmez. Eğer cemaatin abdesti varsa, ama bize göre e, el imamu daminun, e, imam damindir. E, dolayısıyla cemaatteki kusurları da imam giderir. Eğer e, imamın abdesti yoksa, o zaman bu namaz olmaz iade etmesi gerekir diyor hanefiler. Ve yujuzu en yefta ala imamihi ve in fetha ala gayrihi fesada salatu. Fati yani imam takıldığı zaman imama açmak, fatih olmak, okuyor Kur'an-ı Kerim'den. Ya, takıldı gidemiyor. Siz onu fet edersiniz. Hemen de imam açılmaz. Yani hemen devreye girmezsiniz. Ne yapmanız gerekiyor? Bekleyeceksiniz. İmam kendisi açacak. Peki bu durumda evla olan nedir? İmam önce en iyi bildiği yeri okuyacak. Fakat hafızdır. Efendim Kur'an-ı Kerim'i sürekli hatmediyor. Dört ayda bir Kur'an-ı Kerim namazlarda hat edilir. Yani böyle yaparlar eskiden beri hocalarımız. Dört ayda bir hafız olanlar hem hıfızlarını bu şekilde muhafaza ederler Dört ayda bir, yani bu bir kural kaide değil de e, siz de hafız olanlar, hıfızlar, da en önemli usullerden birisi bu yapabilirler. Efendim şimdi böyle okuyorsa e, takılabilir, Bilmiyorum. arkadan fatihler açar ama eğer öyle değilse iyi bilmediğiniz yerleri mihrapta okumayın ki arkadakileri e, sizi açmaya icbar etmeyin. Hadi diyelim ki iyi okuduğunuz bir yerde okurken takıldınız yine ne yapacaksınız? Eğer yeteri kadar okuduysanız rüküye giriyorsunuz. Eğer yeteri kadar okumadıysanız oradan başka bir yere intikal ediyorsunuz başka bir yere. Eğer onu da yapamadıysanız o zaman arkadaki devreye girecek. Yani bunları yaptıktan sonra hala muvaffak olamadınız. O zaman arkada bir hafız varsa, iyi okuyan varsa o devreye girer. Neden? Çünkü aksi durum talim ve taallumdur. Yani namazda arkadaki size bir şeyler öğretiyor gibi olur. Ama zaruret hali olduğundan biz bunu istisna ediyoruz. Mesela adam namaz kıldırırken se gelse dese ki Ya Ahmet abdesti alıyorum şöyle biraz uzat dese siz de o dedi diye uzatsanız ne olur? Namaz bozulur. Çünkü dışarıdan birisinin telkiniyle namazı yönetmiş, sevk etmiş olursunuz. Fakat bu feti istisna ediyoruz, yani imamı aşmayı. Ee, ama yine arkadakileri mecbur bırakmamak için, önce bahsettiğim hususları yapmak, yerine getirmek gerekir. وَاِنْ فَتَحَ عَلٰى غَيْرِهِ فَسَدَى Eğer kendi imamın değil de başka birisi, Var o okuyor onu açmış olsa imamından başka birisini o zaman bu Fatihin namazı bozulur. Yani siz e, imamınızın değil de başka birinin namazını açıyorsunuz. Orada başka bir cemaat var veya yalnız kılıyorsunuz. Orada birisi var takıldı, cemaat yapmışlar. Onları açıyorsunuz. Bu şekilde bir fetih varsa o zaman namaz bozulur. Ve men uhsira anil kıraati aslan feqaddama gayruhu. Uhsira anil kıraat ne demek? Tutuldu, okuyamıyor adam. Hiç okuyamıyor. Yani arkadaki atsa da okuyamıyor. Mahsur oldu. Ve men uhsira anil kıraati aslan feqaddama gayruhu başka birisini yerine geçirir. Omen men uhsira'n-kiraati aslan kim böyle kıraatten mahrum olursa fakat dema gayruhu oldu kim oldu kıraatten mahsur kaldı fakat dema gayruhu başka birisini yerine geçirdiyse caze. Menin cevabı nedir? Caizedir, değil mi? Caiz olur. Efendim fakat deme atıftır uhsireye. Efendim ve in kanaati fil fecri sekete. Eğer imam kunut'ta sabah namazında kunut okursa susar. Kime göre? Ebu Hanife'ye göre. Ebu Hanife'ye göre eğer kunut okursa susar. Ama imam Şafi'ye göre kunut zaten okuyordu sabah namazında. Okuyordu rüküden kalkınca. Ebu Yusuf'a göre de imam kunut okursa ona uyar. Diyoruz. Şimdi fasılın, fasıl nereye geldik? El mekruhatu fissalâh. Önce neyle olacak? İşaret edecek ona. Gel diyecek buraya, şöyle. Eğer işaret yoksa elinden tutup da çekecek. Elinden tutup arkadakini çekecek. İmamın arkasında kim namaz kılar? İmamdan sonra imamlığa en layık olan kılar. Yani camiye önce gelen değil. Onun için imamın arkasında namaz kılanlar, imamete layık olanlar olacaklar. İşte bu tür durum olduğu zaman buna ne diyoruz? İstihlâf diyoruz değil mi? İstihlâf. Yani birisini işaret edecek, eğer işaret olmuyorsa efendim tutacak, yerine getirecek. Eğer imam bunu yapmadı kaldıysa o zaman cemaat kendi arasında birisini imam olarak mihraba geçirir yani zaten imamın arkasında öyle birisi namaz kılması gerekir kardeşim. Ya imam e, namaz bozuldu abdesi bozuldu hemen çıkacak hemen çıkacak hemen çıkınca tabii ki cemaatin namazı bozulmuyor oraya yerini birisini geçirecek. Namaz sizin bile namaz kılarken namaz bozulduğu zaman eğer namazda e, kalmıyorsanız bir rükün abdestsiz bir şekilde ifade etmiyor. Gidip abdest alıp geliyorsanız ne oluyor? Namazınız devam ediyordunuz değil mi? Bazılarına göre istikna baştan başlamak istikbal evlâ idi. Evet, peki şimdi Efendim cemaatin arasından imam nasıl çıkacak? Eğer sahibi özürse yani sahibi özür değil de bir özürden dolayı çıkacaksa imam abdesti bozuldu ne yapacak? Burununu tutacak. Yani başka bir yerden abdest arızası olmadı, abdest bozulmadı Bu kanaat vermek için. Eğer çıkabiliyorsa çıkacak, çıkamıyorsa orada duracak. Orada duracak çıkabiliyorsa ama yerine mutlaka birisini geçirecek Evet, Hazreti Ömer Efendimiz kimi geçirmişti yerine? Abdurrahman bin Avf'ı geçiriyor değil mi? Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhuma. Peki, astagfirullah ve etubu ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.